İklim kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas sarrafoğlu Herkese merhabalar. Ben Senan Atçoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda yapabildiği İklim merdivsiyim. Bugün İklim Kuşağı Konuşuyor programında Atlas Sarıfoğlu'nun konu olarak Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Serkan Köybeşi ile birlikteyiz. Hayvan haklarının hukuksal boyutunu tartışacağız. Atlas Sarıfoğlu'nun İklim Kuşağı Konuşuyor programında bizi ağırladığı için çok teşekkür ederiz. İlk radyomodal rütörlüyüm, kusurum olursa affola. Merhabalar hocam, nasılsınız? Merhabalar, <gülüyor> iyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz bize? Ben Serkan Köybaşı, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde çalışıyorum. Doktor öğretim üyesiyim. Anayasa hukukçusuyum aslında. Ama son yıllarda hayvan hakları ve doğa hakları, ekolojik anayasacılık, ona benzer şeyler çalışıyorum. Aynı zamanda 2022'nin başında kurduğumuz bir hayvan ve doğa hukuku laboratuvarı var. Onun da başındayım. Çok teşekkürler. Yakın bir zamanda da Harvard Üniversitesi'nde konferanstaydınız ve uzun yıllardan beri de hayvan hakları konusunda mücadele, mücadele ettiğinizi biliyorum. 31 Ekim'de de bu konferansta Harvard, Hukuk, Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sizin gibi bu konu üzerinde çalışan Saskia Stocchi ve Anne Patterson ve birçok ülkeden hayvan hukukçularının da bulunduğu bir konferanstaydınız. ve Ben de sizin Twitter'ınızda gördüğüm bir cümlenizden aslında atıp yapmak istiyorum. ''Hayaller cidden gerçek olabiliyormuş'' demiştiniz, böyle bir tweet atmıştınız. Biraz daha detaylı bir şekilde o iki gün nasıl geçti, neler yaptınız, bahsedebilir misiniz? Tabii. Bu aslında uzun yıllara yayılan bir proje. O projenin son aşamalarından bir tanesi bu. Tam bir konferans değil, workshop olarak geçiyor. Türkçe'de atölye kelimesini kullanıyoruz bunun için. Hı hı. Bu bir Global Animal Law adlı bir kitabın atölyesi. Hı. Oxford yayınlarından çıkacak. Ee, ama işte Harvard'la Oxford'un bir ortaklaşması var burada. Ee, Harvard'ın hocaları da bu kitabın işte editörleri arasında. Hmm. İşte Saskia Stuski, e, Kristen Tilt ve Anne Peters e, kitabın editörleri. E, bu kitapta adı üzerinde dünyadaki hayvan hukuku incelenecek. Yani hayvanlar hangi haklara sahipler, gerçek haklara sahipler mi? Hangi ülkelerde ne tür düzenlemeler var? Kitabın bir akademik makalelerin olduğu ya da işte eserlerin olduğu bölümü var. Benim ait olduğum bölüm dünyadaki anayas hukuku raporları, <gülüyor> pardon hayvan hukuku raporları. Yani herkes kendi ülkesindeki hayvanlara ilişkin düzenlemeleri derliyor, toparlıyor. Burada da enteresan bir bakış açısına sahipler. Zaten Avrupa'daki ve işte batıdaki, kuzeydeki yani... Küresel kuzeydeki ülkelerde çok fazla bu konuşuluyor ve biz bunları zaten biliyoruz. Evet. Ama daha az konuşulan ülkelerde acaba neler var? Yani onlar tabii çok Avrupa merkezli ve batı merkezli bir bakış açısına sahip oldukları için Hı. çok mantıklı bir şekilde demişler ki dünyanın daha az görülen, daha az sesi çıkabilen ülkelerinde hayvanlar ilişkin nasıl düzenlemeler var? Hı. Ülkeleri de ona göre seçmişler. Hı. Daha az incelenen ya da işte... Dünya sahnesinde makalelerini, kitaplarını az gördüğümüz evet. ülkeleri, ülkeleri öğrenelim demişler. Bunu aktaralım kitapta. O yüzden de gerçekten işte Afrika'dan, Orta Doğu'dan, Asya'dan, Latin Amerika'dan ülkeleri kendilerine göre seçmişler ve o ülkelerin raporlarını hazırladık biz. Ben Türkiye raporunu hazırladım. Harvard'daki toplantıda da işte toplandık bütün raportörler olarak. 20-25 kişiydik ve... Gitmeden önce bütün herkes birbirinin raporunu okudu. Evet. Ee, ve doğrudan e, bir sunum olmaksızın yani kişiler kendi raporlarını sunmadan doğrudan e, diğerlerinin eleştirilerini dinlemeye başladılar. İşte şu raporun burasını çok sevdim ama burası eksik gibi, burasına daha fazla vurgu yapmak lazım e, gibi şeyler çok yararlıydı. Hem diğer raportörlerle tanışmış olduk hem de evet. e, kendi raporlarımızdaki eksikleri görebildik. Diğer e, insanların Mesela benim raporumdan ne beklediklerini öğrendim ben. Şimdi o raporu bu eleştiriler doğrultusunda güncelleyeceğim. Tabii ki burada hocalar da yani editörler de kendi düşüncelerini söylediler raporla ilgili. Bütün hepsini not aldık. Herkes kendi raporun, raporuyla ilgili yorumları not aldı. Şimdi ona göre düzenleyeceğiz. Son halini göndereceğiz ve kitap olarak basılacak 2023'te. Çok güzel. Şimdiden çok heyecanlandım. Peki siz bu raporları okuduğunuzdan bahsettiniz diğer ülkelerinde. Bu e, ülkelerde durum nasıl? Hayvan hakları boyutu gerçekten e, yeterli bir şekilde güvence altına alınabiliyor mu? E, nasıl pasifler mi? Değiller mi? Bunu karşılaştırma olarak yorumlayabilir misiniz? E, hepsini yorumlamam mümkün değil. <gülüyor> Çünkü dediğim gibi çok sayıda raportör vardı. Evet. E, ama Böyle dikkatinizi çeken... Bazı konular. Yani çok ilginç e, oldu hepimiz açısından. Çünkü dünyanın bir köşesinde hayvana bakışla diğer köşesinde hayvana bakışın ne kadar farklı olduğunu bir kere açtığı önce gördük. Ve ülkelerin siyasetlerinin hayvan hukukuna ne kadar yansıdığını da görebildik. Hı hı. E, yani mesela Çin, e, mesela biz, biz zannediyoruz ki Çin bir otoriter devlet. İşte evet. ve hatta köpek yeme e, festivalleri düzenleniyor vesaire. Ama Çin raporuna baktığınız zaman görüyorsunuz ki aslında Çin... Devleti hayvan hukukunu uygulamakta yetersiz yani hayvanların e, hayvanları ilgilendiren düzenlemelerde e, uygulamasında sorunlar var. Ben mesela e, çok otoriter bir devlet olduğunu o yüzden de her şeyin tıkır tıkır işlediğini düşünüyordum içinde. Halbuki öyle değilmiş. Ya da mesela e, gün, e, Güney Afrika ülkelerinde doğaya e, daha bir e, işte e, hak verildiğini. Bunun üzerinden hayvanlara da hak verildiğini görüyoruz. söyledi. Ee, Ekvator Anayasası'nda ve Anayasa Mahkemesi'nin evet. kararlarında. Ama mesela e, bu konuda verilen iki örnekten bir tanesi Bolivya. Bolivya'da da işte ekolojik bir anayasa olduğu söyleniyor. Ama Ekvator'dan çok farklı bir şekilde hayvanlara bir kere bu yansıtılmamış durumda. Üstüne üstlük e, olan maddeler de, anayasada olan maddeler de mesela Ekvator'dakinin aksine uygulatılamıyor. Yani e, sadece kağıt üzerinde kalmış. Bunu mesela o raporda gördük. E, Afrika ülkelerinde çok enteresan bir durum var. E, birden fazla Afrika ülkesi vardı raporsuna. E, totem kavramının hayvanların korunması ne kadar önemli olduğunu gördük. Mesela ben daha önce hiç aklım evet. ucundan geçmemişti. Evet. Çünkü Afrika'da hala kabileler çok güçlü. E, ve her kabilenin mutlaka bir totemi varmış. Ve bu totem hayvanmış. Bu hayvanın yenmesi o kabile için asla kabul edilen bir şey değil. Yasak. E şimdi, dolayısıyla belli bir hayvanın o kabile tarafından çok güçlü bir şekilde korunduğunu görüyorsunuz. Tamam diğer kabileler onu yemeye, onu kullanmaya devam ediyorlar. Ama belli bir kabilenin o hayvan üzerinde çok büyük bir koruma sağladığını görüyoruz. Evet. Gibi gibi yani bakış açılarının ne kadar farklı olduğunu görmek çok enteresan. Çok Şey söyleyeyim mesela Baltık ülkelerinde. Baltık ülkelerde dediğimiz Letonya, Latvia, Letonya, Litvanya, Estonya mesela o üçünün ortak bir raporu vardı. Hiç hayvanlarla ilgilenmemişler şimdiye kadar. Yani eser bile yok. Yani o, o raportör şey dedi, bu üç ülkede hayvanlara ilişkin yazılı, neredeyse bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar eser var dedi. Hiç ilgilenilmedi şimdiye kadar dedi. Ama mevzuatına baktığımız zaman hayvanlara ilişkin bayağı bir düzenleme var. Bu nasıl oluyor? Çünkü Avrupa Birliği'ne girmek istiyorlar. Avrupa Birliği ne yapıyorsa Baltık ülkeleri kopyalıyormuş. Yani dolayısıyla mevzuata baktığınız zaman sanki burada bir hayvan hakları mücadelesi varmış gibi geliyor ama aslında yok. Avrupa Birliği'nin ne kadar onun için katalizör olduğunu anlattı. E, raporunda da yazmış zaten. Bir de mesela son olarak Polonya'yı örnek verebilirim. Hı hı. E, Polonya Avrupa Birliği ülkesi. Tabii ki Avrupa Birliği mevzuata onlara da uygulanıyor. E, ama raporunda şey görüyorsunuz, ne kadar batılı düşünceye sahip olduklarını da görüyorsunuz. Mesela e, sokakta yaşayan köpekler için homelessness kelimesini kullanıyor. Evsizler. Dolayısıyla mesela şeyi bir olumlu gelişme olarak aktardı. Raporunda da yazmış, sözlü olarak da aktardı. Ee, işte yeni bir kanun çıkmış ve sokaktaki köpekler barınaklara konulacakmış. Ve bunu bir gelişme olarak, homelessnesslıkları azalıyor, evsizlikleri böylece ortadan kalkıyor dedi. Ben de dedim ki, ama bu kötü bir şey. Evet. Böyle bir şok oldu. Çünkü... Benim raporumda da zaten belirtiliyor ama bana da özellikle sordular. Yani sokaktaki hayvanları nasıl koruyorsunuz? Türkiye çok özel bir konulda bu anlamda dediler. Evet. Ben dedim ki o hayvanlar evsiz değil. O hayvanlar sokakta yaşamak isteyen ve sokakta mutlu olan hayvanlar. Ee, evet burada homeless kelimesinin kötü olduğunu şimdi fark ediyorum gibi bir şey söyledi. Hı -hı. Ama yine de şey demekten kendini alamadı. Ama Polonya'da kışlar çok soğuk. Dolayısıyla sokakta yaşayan hayvanlar çok zor durumda kalıyorlar. O yüzden barınaklara kapatılmaları onların yararına. Ya yani barınak kavramı onun kafasında bizimkinden çok farklı bir yerde. Mesela bunu görebiliyoruz. Evet. Bu Yani e, bu işte toplantının, workshop'ın e, böyle bir güzelliği oldu. Başka birinin kafasındaki çok benzer ama şu an burada söylemek <gülüyor> istemiyorum. E, çok teşekkür ederim. Öncelikle bu karşılaştırma için de çok yararlı oldu bizim için. E, şimdi Türkiye'ye gelinmek istiyorum ama biraz da e, Harvard Konferansı'ndan da bahsettiğiniz bir şey üzerinden ilerleyeceğim. 6. E, madde bu 2004 senesinde kabul edilen fakat yeterli görünmeyip 2021 Temmuz ayında 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu var ve 6. E, maddede de özellikle e, Harvard Konferansını tartıştığınızı biliyorum bu Özellikle bu 6. maddeden bahsedebilir misiniz? Ee, diğer ülkeler bunu mevzuatlarına ekleme çalışmalarında olduğundan bahsetmiştiniz. Bunları biraz detaylandırabilir misiniz bize? Yani şöyle 6. madde dünyada eşi benzer olmayan bir madde. 6. madde ne? Ee, sokakta yaşayan hayvanlar, dan işte düşkün olanlar, hasta olanlar e, belediye tarafından alınacak. Bunlar barınaklarda tedavi Edilecekler 10 gün içerisinde. Sahiplendirilmeye çalışılacaklar. Eğer sahiplendirilemedilerse de 7 gün içerisinde ne olacak? E, alındıkları yere geri bırakılacaklar. Yani evet. sonrakta yaşamaya devam edecekler. Bunlar bu arada 6. maddenin kendisi değil ama 6. maddenin uygulama yönetmeniği var. Onunla birlikte Aha. aktardım ben şimdi. Tabii. E, ama e, yani oradakilerin, yani workshop'takilerin bunu algılaması bir kere zor oldu. Tartışma olmadı. Benden anlatmamı istediler. Çünkü ya şey var, batıdaki düşünce var. Sokakta sokak hayvanı olmaz. Düşüncesi var. Hı hı. Yani sokaklar ve şehirler insanlarındır. Dolayısıyla sokakta başıboş hayvan olmaz. Onların düşüncesi, başıboş kelimesini önceden kullanıyorum. Hı hı. Ya da mesela diğer Latin Amerika ülkeleri, mesela Bolivya'da ya da işte Asya ülkelerinde sokakta hayvan var. Ama koruma altında değiller. Yani kaderleri belli değil, hukuken belirlenmemiş durumda. Şimdi o yüzden 6. madde dünyada gerçekten anlaşılmaya çalışılan ve hem özgür yaş hayvanların özgür yaşamasını sağlayan ama aynı zamanda toplumu da koruyan bir birlikte yaşama, bir simbiyotik <Gülüyor> ilişki yaratan bir madde. Evet. O yüzden de dediğim gibi batıdan gelen hocalar ve işte bir iki tane raportör Altıncı maddeyi algılamakta zorlandılar öncelikle hı hı. çünkü kanun sokakta hayvanların yaşamasına izin veriyor evet. hatta belediyelere böyle bir sorumluluk da, onlara bakacaksın sorumluluğu veriyor hı hı. Ee, diğer taraftaki ise diğer e, dünyanın diğer tarafından gelenlerse e, nasıl oluyor da sokaktaki hayvanları düzenleyebilen bir madde var yani bizde de sokakta hayvanlar var ama yani işte düzenlenmemiş ve dolayısıyla şey gel, e, ilgilenilmiyor. ilgileninmiyor evet. e, değerli hukuken değerli kabul edilmiyorlar. O yüzden de ben aktardım. Yani işte hem burada hayvanların e, sokakta e, özgürce yaşamaları sağlanıyor ama aynı zamanda şahsalıysalar e, bakımları yapılıyor, kısırlaştırmaları yapılıyor. Bunlar belediyelere e, yükümlülük, sorumluluk olarak yüklenmiş durumda. Evet. E, bu dolayısıyla mesela bazı ülkelerde şimdi özellikle mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde ee, mesela farelerden kurtulmanın bir yöntemi olarak mesela kedileri acaba tekrar sokaklara e, bıraksak mı gibi bir Hı. düşünce var. Yani bir doğal döngü olsun orada. Ama tabii sokakta onların terimiyle yine başıboş kedilerin olması lazım bu durumda. Evet. Ve onların da bakımları lazım. Bakımları lazım bir şekilde. Ee, o yüzden 6. madde Amerika bile için bir örnek teşkil ediyor. Evet. Ee, bir de tabii hayvan hakları Bu toplantıya katılanlar daha çok işte antroposantik bakışı ortadan kaldırmaya çalışan, hayvanların gerçekten haklar tanınmasını e, isteyen, bunu arzulayan insanlar. E, bu anlamda da İnsan hayvan ayrımının ortadan kaldırılmasının bir yolu olarak da görüyorlar altıncı maddeyi. Çünkü evet. işte insanlar üstündür, kendi şehirlerinde yaşarlar, hayvanlarsa dışarıdadır bakış açısını reddeden bir madde. Felsefi anlamda da. Evet. O yüzden de çok önemliydi. Ve dediğim gibi dünyanın her yerinden gelen insanlar vardı ve hiçbirinde böyle bir düzenleme yoktu. Evet, çok doğru. Ben de hani gerçekten... En azından Beşiktaş Belediyesi'nde bunu uygulandığını görüyorum. Gerçekten hani o e, mobil gibi bir araçla gelip e, hayvanları alıyorlar. Sonra iyi bir şekilde aşılarını işte tedavilerini yapıp sonra tekrardan yerine geri bırakıyorlar. Hani bu şekilde Türkiye'de uygulaması yapılıyor. E, o da benim hoşuma giden bir şey. Ve e, bilmiyorum belki bulunduğum e, mahallede olabilir, semtte olabilir. Ben Ortaköy'de oturuyorum. İnsanlar da bakmayı çok seviyor hayvanlara. Keşke her yerde bu şekilde olabilse. Şimdi ben de aslında sizin az önce 5199 sayılı hayvanları koruma Kanunundan bahsettik. Yeterli mi sizce? Neler eklenmeli? Ne düşünüyorsunuz? Bence olabildiğince yeterli bir madde, kanun. Tabii ki bu işte Temmuz ayında değiştiğini söyledin zaten. O değişikliğe neden olan bir e, meclis komisyonu raporu vardı. Evet. O rapor kuşa döndü kanun değişikliği yapılırken. E, yani mesela Yunus Parkları'nın kapatılması gerekiyordu, hayvanat bahçelerinin kapatılması gerekiyordu. Evet. E, bunlar yapılamadı. E, ama güzel şeyler de oldu. Mesela hayvana yönelik şiddet suç kapsamını alındı tekrar. Evet. Mesela 6. maddeden geri adım atılmadı. 6. madde zaten 2004'te kanun ilk kabul edildiği zamandan beri vardı. Ama ne oldu? İşte değiştirilmek istendi. İşte köpekler, sokakta yaşayan köpekler özellikle alındıkları yere bırakılmazlar da caminin, okulun işte bilmem neyin olmadığı, parkın olmadığı yerlere bırakılır gibi hmm. bir şey vardı. Ama tabii böyle bir yer bulmanız çok, çok zor. Her yerde cami, okul var, park var bir şekilde. Evet. Dolayısıyla böyle ondan geri adım atılmaya çalışılıyordu. O engellendi. Bunlar güzel gelişmeler yani geriye gidiş, gidilmemesi güzel bir hareket oldu ama tabii ki kanun, sorun, Türkiye'de sorun kanunun uygulanmaması. Yani işte mesela barınaklarda, işte Konya'da yaşanan vahşet hepimizin yüreğini acıttı nedeni aslında... Ee, kanunun uygulanmaması, uygulama yönetmeliğinin uygulanmaması. Çünkü evet. barınaklar köpeklerin özellikle sürekli olarak kaldıkları yerler değillerdir. Evet. Şey, biraz önce söylediğim gibi buraya ancak geçici olarak gelirler. Sahiplendirilemezlerse o zaman sokağa e, alındıkları yere geri bırakılmaları gerekir. Ama bakım evlerinde aylarca kalan köpekler var ve tabi bunların bakımları çok kötü durumda. Hijyenleri sağlanamıyor, yemekler... Ee, doğru düzgün atlamıyor bir de hayvanlardan bazıları daha alfa oluyor, diğerlerine saldırıyor. Bunların hepsi evet. aslında kanunun ve yönetmeliğin hmm. uygulanmamasından kaynaklanıyor. Yani kanun uygulansa, uygulama iradesi olsa iktidarda zaten çoğu sorun hallolacak. Bir de tabi burada belediyelerin de bütçelerinin olmaması ve Kendilerine kanun ve yönetmelikle verilen görevleri yapamamaları, evet. e, yeterli bakım evini kuramamaları, yeterli veterinerini göreve alamamaları vesaire, Yeterli kısırlaştırma yapamamaları, işte popülasyonun artmasına ve sorununun işte toplumsal bir gerilime, e, gerilim yaratmasına sebep oluyor. Burada dediğim gibi kanun en iyi konu güzel bir kanun. Tamam en iyi kanun değil, istediğimiz kanun değil ama uygulanması birçok sorunu e, halledecektir. Evet. Önemli olan kanunun uygulanması şu anda, sorun oradan. Ee, mesela benim de ailemin baktığı e, köpekler var evimizin önünde e, ve şöyle bir şey olmuştu. Bir gün herde biri şikayet etmiş, ondan sonra o geçici bakım evinin aracı gelmiş, almış onları, götürmüş. Köpekler bir haftadır yok. Babam arıyor her yerde bütün barınakları gezdi Balıkesir'deki. Ondan sonra baktık meğerse Ova köyü barınağına bırakmışlar onu. Daha da geri götürmemişler yerlerine. Yani bu çok yanlış bir şey. Hem dediğiniz gibi kanun gerçekten uygulanmıyor. Bir tanesini bulamadık mesela. Diğer köpeği bulamadık. Kimdir? Hangi barına götürdüler? Falan. Burada sorunlardan bir tanesi işte kanunu uygulamayan veya yanlış uygulayan işte hak ihlallerine sebep olan mesela belediye memurlarının yargılanamaması. Çünkü evet. işte memur oldukları için onları koruyan işte bir soruşturma izni denilen bir kurum var. Hı -hı. Bu olduğu için de genelde soruşturma izni verilmiyor. Bu da bir cezasızlığa sebep oluyor. Hı -hı. İşte onlar da kanunu ya uygulamıyorlar ya yanlış uyguluyorlar ama ceza almayacaklarını bildikleri için rahatlar. Evet. Yani bu yönde bir düzeltme yapılmalı mesela. Kanun var ama yaptırmıyor. Evet. O zaman da aslında biraz da işlevsiz kalıyor diyebiliriz. Evet. evet. Ben de aslında burada yaptırımları soracaktım size ama zaten bunu yeterince açıkladık. Ya şöyle Aha. memurlarla ilgili yaptırımlar çok az, cezasızlar sebep oluyor ama şiddet uyguladığınız zaman, bir hayvana tecavüz ettiğiniz evet. zaman kanunda açık olarak bunlar düzenlenmiş durumda 28a maddesinde. Yani bunların yatarı yok deniyor. Neden? Çünkü erteleme sınırının altında kalıyor genelde cezalar. Ee, yine de ama önemli. Çünkü e, bazı hallerde e, hakimler üst sınırdan ceza verebiliyorlar. E, ceza verdikleri zaman o zaman kişi hapse girebiliyor. <Gülüyor> Tabi hapse girmesi bir süreç. Çözüm mü? Yani insanların işte hapse girmesi çözülmüyor. Hayır değil ama yine de bir korkutma, bir işte vazgeçirme sebebi e, olabilir. E, birilerinin hapse girdiğini görmeleri kendilerinde de ya ben bunu yapmayayım e, çünkü ben de girebilirim hissi uyandırabilir. E, o yüzden önemli. E, yani çok ender sadece bir hayvan neslinin e, tüketilmesi sadece mutlaka. E, hapis cezası ile cezalandırılıyor. Diğer cezalar, diğer hayvana yönelik şiddet cezaları genelde erteleme sınırının altında. Evet. Ama tabii kişi e, bu suçu tekrarlarsa o zaman ertelenmiyor, yine hapse giriyor. Yani bunların hepsi önemli. E, bunların cezaya dönüşmesi, evet. suça dönüşmesi önemli. Ee, bir de evcil hayvan sahipleriyle çift taktırması gerekiyor gibi bir e, madde de eklenmişti. Son yapılan değişiklikte. Onda mesela gerçekten bu takip ediliyor mu? Yani ben o kadar yollarda köpek görüyorum ve cins köpeklerde görüyorum. insanlar bırakıyor. Yani mesela geçen benim annemin e, böyle kedi baksı bir atölyesi var ve gerçekten sokak kedilerini sürekli düzenli olarak bakıyor orada. Yani buna çok fazla zaman ayırıyor ve cins bir köpeği bırakmışlar oraya. Bakamadıkları için. Sonra diyorlar ki bize, siz, siz sahiplendirebilir misiniz? Biz bulamadık. İşte yoksa sokağa bırakacaktık. Yani burada çok büyük bir şey var ve çip takılmamış o köpeği. Yani bunun aslında denetlenmesi de gerekiyor. Çok büyük bir eksiklik var burada diye düşünüyorum. Yani çip zorunluluğu 1 Ocak 2023'e kadar. Dolayısıyla hala çok az bir zaman var. Ama çip takılması önemli. Şöyle, veterinerlere... Kaydettiriyorsunuz hayvanları ve orada çift takılıyor. Dolayısıyla 1 Ocak 2023'ten sonra köpeklerin, kedilerin sokağa bırakılması daha zorlaşacak. Ama dediğin gibi burada önemli olan veterinerler tarafından takip. Veterinerler de ne demeli? İşte sen mesela bu köpek bize kayıtlı, sizin üzerinize görünüyor ama getirmediniz. Mesela aşıya getirmediniz. Neden gelmiyorsunuz? Nerede bu köpek diye sorabilmeli, onlara böyle bir yetki verilmeli ve merkezi yönetimde bu şekilde veterinerleri desteklemeli. Çünkü merkezi yönetimin tarım ve orman bakanlığı hangisi olursa olsun herkesin üzerindeki kedi köpeği takip etmesi mümkün değil. Burada yerelle işbirliği yapmaları gerekiyor. Veterinerlere yetki verilmesi lazım hesap sormak adına. Yani sizin sizin önüzde böyle bir köpek görünüyor ama nerede bu köpek? Neden getirmiyorsunuz? İşte aşıya ya da bakıma. Mesela aslında hayvan hakları konusunda hiç örnek verilecek bir ülke değil İsviçre. Çünkü yani çok inanılmaz antroposantrik bir yerden yaklaşıyorlar. Ama evcil hayvanlar yani evde birlikte yaşanılan hayvanlar konusunda da çok iyi bir takip mekanizması var. Orada aşıya götürmediğiniz zaman kedinizi köpeğinizi bu kedi köpek nerede diye size veteriner hesap soruyor. Evet. Çünkü öbür türlü ya öldüğünü söylemeniz gerekiyor ya da bırakmış olduğunuz anlamına geliyor bir yere. Evet. Ama bu da suç. O zaman ceza alıyorsunuz. Şimdi buna benzer bir takip mekanizmasının mutlaka Türkiye'de de yapılması lazım. O zaman zaten sokaktaki köpek popülasyonu da azalacaktır. Teşekkür ederim. Ee, ayrıca yakın bir zamanda gay dönüşü olmayan noktaya bir adım kala iklim krizi ve yeryüzünde yaşam, ekoloji. Bir arada yaşamanın geleceği derlemesi çıkıyor. Ee, Sergin Hocam siz de orada hayvan hakları, nükiyet ve hukuk ilişkisi konusunda... Bir e, yazı yazmışsınız. Nelerden bahsettiniz? Neyi spesifik olarak uygulamak istediniz? Gerçekten ben de çok merak ettiğim için sunmak istiyorum. Darlama Ayda Satış'a sunulduğunda da kesinlikle alacağım. E, teşekkür ediyorum. E, bizim çok içimize sinen bir eser oldu. Çok güzel yazılar var. Hem ekolojiyle ilgili hem hayvan aktarı ile ilgili. E, bugünlerde satışa çıkıyor. Yani basıldı. <gülüyor> Biliyorum evet. yani bugün belki elimize e, geçebilecek ilk defa. Ben de orada teorik açıdan hayvanları ele aldım. Yani hayvanlar neden mülk sayılıyorlar? Hayvanlar neden mal statüsünde, eşya statüsünde ve neden buna bağlı olarak haklara sahip olamıyorlar? Haklara evet. sahip olamadıkları için de şiddete maruz kalıyorlar. Ve aslında onları eşyalaştırmak, aslında başlı başına bir şiddet. Yani nasıl siz bir insanı artık eşyalaştıramıyorsunuz. Eskiden siyahlar eşya statüsündeydiler. Kadınlar eşya statüsündeydiler. Alınıp satılabiliyorlardı. Ee, hatta hala modern bir şekilde bu köleliğin devam ettiği, alınıp satıldıkları pasaportların el bunun üzerinden devam eden bir eşyalaştırma süreci var ama evet. e, hayvanlardaki eşyalaştırma süreci hala devam ediyor. Hala bunun sebebi işte insanın üstünlüğü, insanın üstünlüğünü sağlayan da bizi orta çağdan çıkartan hümanizm akımı. Hümanizm aslında çok doğru bir e, açıdan yaklaştı en başta. E, dedi ki insan önemlidir, yani kralın karşısında hakları vardır. Kral insanların üzerinde istediğini yapamaz. Dolayısıyla Hı. insanlara bir koruma kalkanı yarattı doğal haklar teorisi üzerinden. Ama bunu yaparken insanı yüceltti ve diğer hayvanlardan ayırdı. Biz aslında orta çağdan orta çağda ve daha öncesinde hayvanlardan üstün olduğumuz fikri yoktu. Elbette ki hayvanlarla yine bir kullanma, sömürme ilişkimiz vardı. Ama bugünkü gibi eşya olarak görmüyorduk onları. Bakış açımız değişti. Şimdi değersizleşti. Yani değersizleşti. Yani eskiden de tabii ki çiftlikler vardı. İnsanlar hayvanları kullanıyorlardı, evcilleştiriyorlardı, etlerini yiyorlardı. Ona bir şey demiyorum. Ama bir sömürü mekanizması olarak düşünülmüyordu. Evinizde baktığınız ineğinizi, yani çiftliğinizde baktığınız ineğinizi, koyununuzu e, elbette ki en sonunda onun ürünlerinden yararlanmak için ona emek veriyordunuz. Ama bir emek ve işte karşılıklı simbiyotik bir ilişki vardı. E, i̇nsanlar kendini doğadan ayrı, doğadan üstün, ona hakim e, oldukları bir pozisyonda görmüyorlardı. Ama işte insanı yücelten o humanist takım yani özellikle Kant gibi, Descartes gibi çok ünlü düşünürler. Bugünkü hukuku kuran düşünürler. Dediler ki insan önemlidir ve insan üstündür. Ve layıkleşmeyle de birlikte insan yeryüzündeki tanrıya dönüştü. Yani her şeye hakimim ben. Ben her şeyi yönetebilirim. Doğayı, hayvanları her şeyi yönetebilirim. Her şey benim malım. Çünkü kutsal kitaplar bunu söylüyor. Doğal hukuk bunu söylüyor. İşte o yüzden de insan... Kendini doğadan ayrı bir varlık haline getirdi ve dengeyi bozdu. Bugün işte iklim krizinde ve hayvanlar üzerindeki sömürüde bunu görüyoruz. Ee, bu bir dengesizlik yarattı. Bu dengesizliğin sonuçları da işte bize de artık yansımaya başladı. Ee, bir de hak açısından baktığımız zaman işte insanların olan hakların hayvanlarda görülmemesinin sebebi tamamen ayrımcılık. Yani aynı çıkarlarımız var, aynı şekilde acı çekiyoruz, aynı şekilde e, mutlu oluyoruz, üzülüyoruz. Ama bizim haklarımız var, onların yok. Neden? Çünkü biz insanız. Yani ben kadından üstünüm çünkü erkeğim demekten daha farklı bir durum değil bu. İşte o yüzden de bunun artık dönüştüğün dönüştürülmesi gerektiğini, bu ayrımcılığa da diğer ayrımcılık türleri gibi yani ırkçılık gibi, işte kadın düşmanı ya da işte mizojini gibi yaklaşılması gerektiğini düşünen bir yazı. Kitaptaki yazıda. Çok teşekkür ederiz. Ee, son olarak da benim de içerisinde son zamanlarda aktif olarak katıldığım Hayvan ve Doğa Hakları Laboratuvarı'ndan laboratuvarı, laboratuvarı kliniği ile ilgili sorularımı sorup yayınımızı yavaş yavaş kapatmayı planlıyorum. Türkiye'de ilk defa bu konuyla ilgili kurulan üniversite laboratuvarı olduğunu biliyorum. Siz de hayvan hukuku Benim'in koordinatörlüğünü yapıyorsunuz. Bu laboratuvarda neler yapıyoruz, yapıyorsunuz? Açıklayabilir misiniz? Ee, şöyle yeni kurulan bir laboratuvar, Ocak 2022'de kurduk, ee, öğrencilerle birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ne yaptığımızı biraz da öğrenciler belirliyor. Ee, kaç öğrenci gönüllü olarak çalışacak, ne yapmak istiyorlar. Ee, bir işte hayvan kliniğimiz var, bir doğa kliniğimiz var, bir çeviri ekibimiz var, bir de kültür ekibimiz var. Ee, kliniklerde daha çok yani benim vizyonum, bu e, laboratuvarın e, aktivistlere yani sahadakilere bir teorik altyapı sağlaması. Yani Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi e, mahkemelere mesela e, dostane yazılar yazılması. Şimdi buradaki kanunun bu şekilde uygulanması lazım. İşte hak kavramındaki dönüşüm bizi şu noktaya getirmektedir gibi. Evet. E, avukatların elinde, hakimlerin karşısında güçlü olmalarını sağlayacak e, belgeler üretilmesi, bilginin üretilmesi. Aynı şey işte doğal hukukunda aslında bu arada Kadiras Üniversitesi'nde bir iklim değişikliği ve hukuk laboratuvarı var ama biz ona hayvana da ekledik. Yani bizde hem doğa kliniği hem hayvan hukuku var. Aha. Daha çok Çeviri ekibi üzerinden de besleniyoruz. Çeviri ekibi dünyadaki bütün haberleri tarıyor ve önemli gördüğü işte doğa hukuku ve hayvan hukuku haberlerini Türkçe'ye çevirerek web sayfasında yayınlıyor. Bir web sayfamız var hdh-anell.org diye. Oradan işte dünyadaki gelişmeleri Türkiye'ye aktarmaya, Türkiye'deki okura aktarmaya çalışıyoruz. Daha da önemlisi kültür ekibi de var bu arada. İşte kitap kulübü var içinde. Her ay bir ya hayvan hukuku ya da doğa hukuku ile ilgili kitap okuyup tartışıyoruz. Onun dışında filmler izleniyor, tartışılıyor. Buna benzer şeyler de yapılıyor. Bunların ötesinde yeni neslin, öğrencilerin bu konuya ilgilerinin artırılması, bilgilerinin artırılması ve işte iklim değişikliğinden en çok etkilenecek olanların bu... Iklim değişikliğine nasıl hukuki olarak karşı çıkabilecekleri bunun üzerinden bir destek vermeye çalışıyoruz dünyadaki bu küresel harekete. Evet. Çok teşekkür ederim sorularımı cevaplandırdığınız için. Bizleri takip etmeyi unutmayın. İnstagram hesabınızı söyleyebiliriz ya da Twitter hesabınızı istedim. Hdhanl.lab bizim genel olarak kullandığımız isim. Dolayısıyla Twitter'da da, Instagram'da da onu takip edebilirler. Hem de Instagram aslan Seren Mamsan takip etmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim bizi dinlediğiniz için. Teşekkürler.